Değerli seyirciler, Diyanet TV'den Düşüncenin Özü Programı'ndan hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam Yunus Emre şiirlerinde Kur'anî motifler konusunu konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Fatma Asiye Şanat hocamız bizlerle birlikte. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Namiye hocam. Siz de iyisiniz umarım. Elhamdülillah çok şükür hocam. Malumunuz olduğu üzere 2021 yılı Yunus Emre yılı ilan edildi. Yunus Emre'nin onun insan sevgisinin, Allah sevgisinin daha geniş kitleler tarafından e, bilinmesi anlamında önemli olduğunu düşünüyoruz. Ben hemen sormak istiyorum hocam Yunus Emre özellikle şiirlerinde Kur'an'dan büyük ölçüde yararlandığını görüyoruz. Evet, evet. Yunus Emre şiirinde Kur'an'ın motifler konusunda neler söylersiniz hocam? Ee, aslında sadece Yunus Emre'nin e, şiirlerinde değil bir bütün olarak tasavvuf edebiyatının en önemli kaynaklarından kaynağı demeyi istiyorum. Ama en önemli kaynaklarından biri diyeceksek e, her iki ifade benim açımdan doğru mutlaka Kur'an-ı Kerim. Çünkü Kur'an... Ee, sadece tefsir ilmiyle iştigal edenlerin, onu açıklamaya çalışanların e, gönlünde, gözünde, zihninde olan bir metin değil, bir medeniyet inşa eden bir metin. Yani İslam medeniyeti bir bütün olarak Kur'an'ın bize söylediği esaslar üzerinden şekillendi. Biz bazen bazı yaptığımız hallerde, bazı sözlerimizde, cümlelerimizde o Kur'an'i temelleri görmekte zorlanıyoruz. Ee, hani binayı görüyoruz da binanın temelinde Kur'an olduğunu bazen fark etmekte zorlanıyoruz. Bir bütün olarak aslında tasavvuf edebiyatının da en temel en derininde zemininde Kur'an öğretileri var. Kur'an ayetleri var. Efendimizin hali var. Sözleri var. Öğretileri var. Dolayısıyla biz o ürünleri o şiirlerin özellikle e, müzik ile buluştuğunda ortaya çıkan o hali çok seviyoruz ilahileri e, çok seviyoruz dinliyoruz söylüyoruz e, bunlar çok kıymetli ama bunlar sadece e, onları okumak okumakla mutlu olmak e, onlarla bir şifa bulmak şifalanmak dolayısıyla terennüm etmek değil aynı zamanda o zemindeki Kur'an ayetlerini Hadis-i şeriflere atıfları fark ettiğimizde aynı zamanda bir tenevvür vesilesi de olacak. İnsanı aydınlatmaya, zihnini gönlünü aydınlatmaya çok da ciddi katkı sağlayacak. Dolayısıyla Kur'an'lı değerleri öğrenmenin yollarından bir tanesi de tasavvuf edebiyatındaki bu şiirleri, efendim metinleri okumakla onlar üzerinde düşünmekle geçiyor. Bunu söylemek demek elbette sadece e, Kur'an'dan neşet ediyor demek değil. Son derece doğal olarak e, bu e, edebiyatın örüntülendiği zaman diliminde toplumsal tasavvurlar, efendim öğretiler, daha kadim medeniyetlerin e, öğretileri tasavvuf e, şekillenirken onlara katkı sağladı bu zaten azade olması mümkün de değildi. Ama buradaki işte o Kur'an'i motifler kelimesi onun için benim son derece kıymetli. E, o bütün o bilgi e, köklerinden harmanlanarak gelen, o ortaya çıkan ürün içindeki o Kur'an'i e, motifleri e, fark edelim istiyorum. Onun için Yunus'un Yunus şiirlerine, de, tasavvuf erbabının e, şiirlerine de bu gözle bakmak, e, hem Kur'an'ı anlamak hem de Kur'an zihinlerde, gönüllerde nasıl bir karşılık buldu, nasıl yansımalar oluşturdu bunu fark etmek açısından önemli. Kıymetli Hocam, Yunus'un şiirinde e, yer alan e, Kur'an motiflerinden isterseniz örnekler üzerinden devam edelim. Eyvallah. Bize bu konuda örnekler vermişsiniz. Eyvallah. Verir misiniz? eyvallah. E, bunu düşünürken iki temel hususu değerlendirmemiz gerekiyor. Bir, ayetlere doğrudan atıflar var. Yani ayet metnini e, Arapça orijinaliyle dizelerin içinde bulabiliyoruz. Bazen mana, bu Arapçası olmuyor, e, mana doğrudan o konuyu çağrıştırıyor. Bir böyle doğrudan atıflar halinde e, ayetleri görebiliyoruz şiirinde. Bir de Kur'an'ın, Konuları Kur'an'a bahsettiği hususların Yunus'un gönlündeki, zihnindeki e, yansımasıyla değerlendirilmiş olarak bütünler arasında ilişkiler kurulmuş haliyle görüyoruz. Ben her ikisini de son derece kıymetli buluyorum. Mesela şu an önümde onun çok güzel bir bestesi olan bir şiiri var. Sensin bize bizden yakın görünmezsin hicap nedir? Diye başlar. Mesela bu e, şiirin içinde Sen eğittin ey padişah Yehdillahu limen yeşâ Allah dilediğine Dilediğini doğru yola Çıkartır. Bu Kur'an-ı Kerim'in üzerinde ısrarla durduğu hususlardan bir tanesidir. Kalıpta böylece Arapça olarak almış. Arapça olduğu gibi metnin içine Hem de muhteşem bir başarıyla <gülüyor> yerleştirmiştir. E, mesela aynı e, şiirde Rahim dürür senin adın, rahimliğin bize dedin. Rahim ismini ısrarla söyledi. Rahmetinin her şeyin önüne geçtiğini ifade etti. Her şeyi kuşattığını söyledi. Azabımla dilediğime e, ulaşırım. Azabıma dile, e, dilediğim kişiler düçar olur. Ama rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Dedi. Bakın ayet metnine geçemiyorum. Daha birinci, ikinci başlıktan hemen ayet-i kerimeleri burada okumaya başlıyor. Yani Rahimliğin bize dedin dediği an, rahim isminin geçtiği bütün ayet-i kerimeler. Efendim ya da bu az önce ifade ettiğim gibi rahmetini bize anlattığı bütün ifadeler burada bir hayat bulmuş oluyor. Buraya metnin içine girmiş oluyor. Mürşitlerin müjdeledi. La taknatu hitap nedir? Yani oradaki ayetteki o yine çok rahmetini çok iyi ifade eden bir ayeti kerimeydi. Kendi aleyhlerine olacak şekilde haddi aşan kullarım, Allah'tan ümidinizi kesmeyin Allah'ın rahmetinden. La taknatu <gülüyor> Mir rahmetillah. İnne Allah ve cemi'a. Allah bütün günahları bağışlar. İşte oradaki ümit kesmeyin. La taknatu uyu aldığı şiirine yapıştırdı. etti <gülüyor> ve o hitap üzerinden bakın bütün ayeti hatırlamış oluyoruz. <gülüyor> rahmetinin söylediği, rahmetinden bahsettiği, rahmetinin onun temel değeri olduğunu anlattığı bütün ayetler tıkır tıkır tıkır tıkır zihnimize, gönlümüze dolmaya başlayıveriyor. Burada Allah Teala'nın elbette rahim rahmeti, rahim özelliği var ve bu onun öbür tarafında da bu denklemin azabı var. Son derece hiç kimsenin kurtulamayacağı bir öfkesi. Şiddeti var, intikam gerekli yani olay intikam doğru kullanamadım. Arapça kökü üzerinden bakıldığında bir şeyin sonucunu takip etmek demiş yani burada demek burada bir hata olduysa onun sonucunu o hatayı işleyene yaşatır Allah bu özelliklere sahiptir ama rahmeti onun temel özelliğidir. İşte Hazreti Gazabının önündedir. Gazabı, ben bu şiirlere geçebilecek miyim bilmiyorum. <Gülüyor> Bunu söyler söylemez. Hemen Hazreti Peygamber'in Allah'ın rahmetini anlattığı o muhteşem e, ifadesi geldi. Yüz parçayı ayırdı rahmeti. E, bir parçayı bütün kainata ulaştırdı. 99'unu kendi katında bıraktı. O bir tek bir... Parçadan kendisine düşen payla anne hayvan yavrusu emzirirken ya da yavrusu zarar görmesin diye üzerine titrer. Önce çevirmiş olayım. Bu rahmeti bu şekilde anlattı. Bütün kainatı kuşatan bir rahmet. Burada o kadarcık bir kılar taknatu ile bunların hepsini bize düşündürmüş oldu. Hocam geçen Ahmet Yesevi ile konuştuk. Yani özellikle de yazılı kültürün zayıf olduğu, insanların sözlü kültürle bir takım bilgileri birbirine ulaştırdığı bir dönemde. Zannedersem bu Kur'an'ın bilgisini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri bu şiirler yoluyla aslında topluma yayılmış. Ve şöyle demişti hocamız. Yunus'un bir dizesinin ezberinde olmadığı bir insan yoktur. Tabii. Özellikle bizim topraklarımızda. Aynı zamanda bir tebliğ faaliyeti. Tamamen çünkü herkesin tırnak içinde formal öğretim imkanına, işte Arapçayı öğrenecek, ayeti okuyacak, anlayacak, hadisi şeriflerin kaynağını bulacak, buna im ulaşma imkanı yok. Ama orada bir şiirle o anlattığı değerler sihne. Bir de üzerine Muslaki'ye eklendiğinde bir de Muslaki'nin gücünü de arkasına aldığında bu metinler işte hepimizin evet. hayatında en kritik noktalarda karşısına çıkan bir husus olur. Benim hayranı olduğum bir alıntı daha var bir ayete atıf daha var bir başka şiirinden bu birden insanı anlatıyor insanın gelgitlerini anlatıyor birden çıkar arş üzere dem iner tahtes sera oradaki tahtes sera Taha suresinin ilk sayfasındandır Allah her şeyi bilir yerin altındakini de o tahtes sera ifadesini almış buraya e, ifade etmiş o hemen e, bu kavramlara yakın olan e, birisi için hemen sayfa tahtes sera diye an e, hemen o sayfa gözünüzün önüne gelir ne anlattığı o ayette ne anlattı bu şekilde aynı zamanda e, ayetleri de, ayet parçacıklarının kelimelerini de e, gündemine muhataplarının gündemine taşımış oluyor. Bu i̇çine de. girmiş oluyor. Hocam. içine girmiş oluyor, tam olarak. E, böyle devam edebilirsem ben. <gülüyor> Ağlaacak. <Vallahi hocam, çok gülüyor> Doğrudan kadar, kaç örnek daha alabiliriz <gülüyor> Doğrudan alıntıyı bu şekilde Hı. ifade etmiş olalım. Mana olarak e, ayetteki bir gerçekliği söylenen bir hususu bize kendi kelimeleriyle anlattığı yerlerde elbette var. Mesela bu sensin bize bizden yakın. Hemen daha okur okumaz. Ne demişti? Biz insana şahlarından daha yakınız. İçi ona ne diyor? Biz bunu biliyoruz. Ne vesvese veriyor, ne fısıldıyor içinde. Onu insanda da iyi biliyoruz. Yine Taha suresindeki bir ayeti kerime bir müfessir Yazma bir eserde okudum çok güzel bir e, açıklama gelir getirmiş buna. Allah sırrı ve sırdan daha gizli olanı da bilir. Gizlinin gizlisini, Gizlinin de gizlisini bilir. Sır insanın kendisinin bildiğidir kendisiyle ilgili. Ahfa belki bu an, bugün bir anlamda bilinçaltı diye e, okumak bir tarafından mümkün. İnsanın kendisiyle ilgili kendisine bile kapalı olan, Kendisinin bile haldir, farkında kendisini olmadığı. bile bilmediği haldir. Bize bizden yakın işte Kur'an'ı ifadenin Yunusça söylenmiş evet. halidir. Böyledir ama görünmezsin hicap nedir? Yani her yerde nimetleriyle insanı kuşatmıştır Allah Teala. Bana her şey seni hatırlatıyor denebilecek kadar bütün nimetleriyle, e, hissiyle içimizde son derece yakındır ama e, görünmez. La tüdrikuhul ebsar. Gözleri onu görmez. Ve huve yudrikul ebsar. ise gözleri ve ondaki her türlü e, bilgiyi, Bakışın. detayı fark eder, derk eder anlamında. Gidemiyoruz Farkındasınız evet, hocam? <gülüyor> <gülüyor> Diğer inşallah şiirleri geçebileceğiz. Çok kıymetli hocam. E, çün, bakın daha henüz bir dize okuduk. Çün Çok aybın yok görklü yüzün, yüzündeki nikap örtü nedir? E, burada görünmeyen var olan ama görünmeyen ancak e, ayetleriyle, nişaneleriyle fark edilebilen, hissedilebilen e, Rabbe böylece e, niyaz eder. Evet. Yunus bu göz anı görmez, görenler hot haber vermez, bu menzile akıl ermez, bu kovduğun serap nedir? Der kendisine de döner buradan. Hani bir durduğu noktayı bil çünkü tanımaya çalıştığın çok yakınında hissettiğin e, Rab çok yakındadır ama o aynı zamanda alemlerin Rabb'idir. Efendim, Aziz olandır, Ali olandır, yüce olandır. Bir, hani bu sen bunu tam anlamıyla anlayamazsın diye kendisine ders çıkartır e, ve oradan devam eder. Evet hocam, Beniz. Hocam gerçekten çok kıymetli Yunus'un şiirlerine özellikle bu gözle de bakabilmek e, Kur'an'ı bakış açısından e, bakmakta çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Biraz da Yunus'un bu ilahi aşk aşkın şairi olarak biliyoruz Yunus'u. Yani. Onun e, Rabbimize duyduğu aşk, e, Resulüne duyduğu aşkı şiirlerinde teremmüm etmiştir. Bir dizesinde şöyle diyor, aşk imandır bize, gönül cemaat, kıblemiz dost yüzü daimdir salat. E, Muhabbetullah e, nasıl yer alır Yunus'un şiirinde? Ee, en önemli konulardan bir tanesi olarak çok canlı, hayatın içine sokulmuş, bir halde yer alır ve o yakınlığı çok net hissedersiniz. Ee, yani böyle senli benli olmuş bir dil, bir üslupla konuşur. Hani zaman zaman e, rahmeti diler, zaman zaman e, günahlarına tevbe eder, tevbeye çağırır. Ama öbür taraftan da o sevgi, o senli benli hali de e, bir yönüyle çağrıştırır. Bu bence bunu anlamak için Ta insanın yaratılışına gitmek de gerekiyor aslında bu e, Allah'la doğrudan iletişim kurabilme yetisi hepimizin varlığına kodlanmış bir e, yeti ama biz onu çok e, net kullanamadığımız oluyor birtakım öğretilerle e, nasıl diyeyim e, daha resmi bir iletişim kurma ihtiyacındayız Oysa, ee, insan ruh taşıyan bir varlık olarak o iletişimin e, temel e, nasıl diyeyim materyalini de te, te, iletişimin temel ağını da aslında kendi bünyesinde barındırıyor. Oradan e, onu tanımak, onu sevmek, onu anlamaya çalışmak, varlığını hissedebilmek bunların hepsi o e, ruh Ruhun bizde varoluşu üflenmiş oluşuyla bir e, bağlantısı olsa gerektir. Hocam. Aşk mezhebi dindir bana diyebilecek kadar e, iddialı tabi bunun bir e, kurallardan örülü. Allah'la e, hani kıl beşi kurtar başı mantığıyla oluşturulmuş bir ilişkiye öyle bir iletişim tarzına reddi olduğunda fark etmek lazım. Yani bunu söylerken, kendi tarzını, yolunu açıklarken bu aynı zamanda bir eleştiri. Yani çünkü diğer şiirlerinde de bu hali çok net görebiliyoruz. Yani Allah ile iletişim böyle kurulmamalı. Elbette kurallar var, elbette bu kurallara uyulacak ama bu kurallara uyulurken işte sevgi arka plana atılmamış. Olacak. Bunun en iyi Kur'an açısından bakıldığında e, Bakara suresinde geçen ayeti kerimeyi e, düşünmek lazım. Biz burada biraz e, kolaya kaçmak mı, biraz korku mu, biraz endişe mi? E, o kendi içimizden geldiği gibi o doğallığıyla bakın dualarımıza bile yansımıştır. Hani i̇çinden geldiği gibi dua etmek yerine kalıp dualar ezberlemeyi. E, tercih ederiz, onları tekrar etmeyi dileriz. E, şimdi burada dua gibi Allah'la kulun perdesiz, aracısız, karşılıklı oldukları bir e, anı bile kalıp örüntüsü üzerinden e, götüren ve bunu doğru tutum olarak değerlendiren bir tasavvur var. Bugün var, o günde vardı. Onun için bu aşkı öne çekmek, sevgiyi öne çekmek, sevgi üzerinden bir dil geliştirmek, bunu yapmayanlara, bunu öteleyenlere bir eleştiri, bir cevap. Ha bu arka planda ne var? Çünkü Allah'ı o derin bağlılıkla Allah'a bağlanmak, Kuran'ın müminlerde var olduğunu ifade ettiği bir husus. Şöyle. Dedi bize insanlar içinde kimileri var ki putlarını sanki Allah'ı seviyorlarmış gibi severler. وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَشَدُوا lillah. Evet. İman edenlerse en çok ben çok diye ifade edeyim o eşed kelimesini en şiddetli. Sevgiyle Allah'ı severler. İşte bu aşk da de, e, işte evet. aşk. Yani eşet dokum ben demek sevginin en şiddetlisi nedir? Aşk'tır. Aşkla bir bağlık. Diğer ayetleri ayet kelimelere yansıyan haliyle Allah'la kul arasında karşılıklı bir sevgi ilişkisi de var. Onlar onu severler, o da onları sever. Yani kullar, müminler Allah'ı severler, Allah da Müminleri severler. Dolayısıyla e, ben şu, onu şöylece formüle ettim. Allah'ı çok sevmek, aşk seviyesinde sevmek, e, sadece tasavvuf erbabına özgü, sadece bu yolda birazcık daha derinleşmeyi isteyenlere has bir hal değil, opsiyonel değil. Yani isteyen... Öyle olsun isteyen de kuralları yerine getirsin, idare etsin değil. İman etmenin, e, iman edenin özelliği içinde bu eşed hubben lillah deniyorsa bunun üzerinde bir e, durmak lazım. Benzeri durum e, yine tasavvuf erbabı için daha çok e, ifade edilir. Belki oradan da bir mevzuya bakmak lazım. E, Yunus suresi ayetinde dikkat edin, ela Estağfurullah. Ela, in evliya yani Allah ile kafun ve lahum yhzenun. Yani Allah'ın dostlarına, dost kullarına korku yoktur, onlar üzülmezler de. Alladine, aminu, va kaniyyata koon diye devam ediyor. Bu yine özel bir sınıf ifade etmiyor. Biz oradan hani evliya Allah demişiz, o hazerata kıymetim verdiğimiz kıymeti hürmeti bununla ifade etmeyi istemişiz eyvallah. Ama bu hal aslında mümin esafıdır. Yani mümin aynı zamanda Allah'ın dostudur. Mümin aynı zamanda müttakizattır Mümin aynı zamanda ihsan mertebesinde yaşayan, Allah'ı görmese de görüyormuşçasına yaşayan, hayatını bu şekilde devam ettiren Kulun adıdır. Biz biraz e, Hucurat suresinde ifade edilen Müslümanla mümin arasındaki e, ayrıma bize bakan veçhesiyle biraz odaklanmamız lazım. E, yeni İslam'a giren gruplar biz iman ettik deyince cık, dendi hayır henüz iman kalbinize tam yerleşmedi. Ee, İslam olduk deyin, teslim olduk deyin, kuralların hepsine eyvallah dedik deyin. Böyle bir e, am amellerinizin karşılığı verir mi eyvallah verir. Ama henüz o mertebeye gelmedik. Bizim zihnimizde bunlar tamamen eşitlenmiş değerler olduğu için imanın neleri içerdiğini, ne gibi halatı mümine yüklediğini kavramakta da biraz zorluk çekiyoruz. Onun için Allah'a aşk derecesinde bağlılık, yani bazılarında olacak da bazılarında olmasa da pek bir şey olmayacak, eksiklik sayılmayacak bir husus değildir. İman etmenin zaten doğasında vardır. Olmazsa olmaz parçasıdır. Hazreti Peygamber'e derin bir sevgiyle bağlılık, ona bir aşkla bağlılık. Yunus şiirlerinde üzerinde çok durulan değerlerden bir tanesi. Kur'an'ı pencereden. E, baktığımızda hepimizin bildiği Ahzab suresi 56. ayet Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat selam edin. Bu sadece sözlü Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Muhammed ve sellim demekle başlayıp biten bir süreç değildir. Sevginin tezahürü olarak onun izinden gitmek, davranış kalıplarına, Efendim, düşünce kalıplarına aşina olmak bunları mümkün olduğu nispette insanın kendi hayatına geçirmesiyle yakından alakalıdır. Allah'ı sevmenin nişanesi zaten Resulullah'a ittibadır. Bunun başka bir e, yolu olamayacağı çok net bir şekilde Alimran Suresi e, ayetinde belirtilmiştir. İşte bu Bahis, buna tabi Hazreti Peygamberi anlatan hem ahlakını öven dünya kadar e, ayet-i kerime var. İşte benzer şekilde o Resulullah'a bağlılık, e, onu övme, onun güzellik güzelliğine duyulan hayranlığı anlatma. E, Yunus şiirlerine sıklıkla karşımıza çıkar. En meşhurlarından bir tanesi canım kurban olsun senin yoluna adı güzel kendi güzel Muhammed gel şefaat eyle kemter kuluna adı güzel kendi güzel Muhammed. Son o şiirin sonunda Yunus der ne ilerim cihanı sensiz sen hak peygambersin şeksiz gümansız sana inanmayan gider imansız adı güzel kendi güzel Muhammed. Daha, pek çok şiir var elbette. Bir Kur'an e, Kur konusu, Kur'an'da çok e, Hazreti Peygamber'e sevgi, bağlılık, canından aziz bilme bunun da, bunun da altı çizildi. Mümin dediğin için e, Hazreti Peygamber kendi canından azizdir, kendi canından kıymetlidir. İşte o hali Yunus'un şiirlerinde muhteşem bir şekilde Evet hocam. Hocam e, Yunus'un Rabbimize seslenişi var. İsterseniz o beyti okuyayım. İstirahat. Hak çalabım, hak çalabım, sen cileyin, yok çalabım, ya. günahlarımız yargıla, ey rahmeti çok çalabım diyor Yunus. Hı hı. Rabbimizin rahmetine e, o kadar güzel e, ifade etmiş ki bu şiirinde. Hı hı. Daha başka pek çok şiirinde de bu yer alıyor. E, Rahman ve Rahim olan Rabbimizi nasıl anlatıyor Yunus? İşte bu iki özelliğiyle beraber az önce ifade ettiğimiz hem şefkati, rahmeti var hem öfkesi, azabı var. Çünkü insanın eğitilebilmesi için her ikisini de bilmeye ihtiyacı var. İnsan sadece bir tanesiyle eğitilemiyor. Ee, yani Allah'la kurduğu ilişkide de bu tasavvufu meşhur hafle raca arası olmak, hem ümit etmek öbür taraftan da korkmak bu iki hususu da çok net görebiliyoruz. Ama o rahmeti nasıl anlattı bahsine geçmeden isterseniz sen cüleyin, yok çalabım Kur'an'ın çok e, kritik kelimelerinden bir tanesinin muhteşem bir Türkçe'ye çevrilişidir. Allah subhandır. Hiçbir eksikliği yoktur. Hiç kimse e, ona benzer le ise kemislihi şey. ona benzer hiç kimse, hiçbir varlık yoktur. Meryem suresinin sonlarına doğru Hel lehu hiç ona ismen, ismen benzeyen birisini biliyor musun, tanıyor musun diye sorulur. Ona benzeyen hiçbir varlık olamaz. Bakın o hali, o subhan olma halini, bütün eksikliklerden münezzeh olma halini sen cileyin yok çalabın bitti. O kadar ifade biz tefsirciler uğraşıp duralım bunlarla eki nereden geliyor, kelimenin kökü nereye çıkıyor. Biz uğraşıp duralım. O bir dizede mevzuyu anlatır, geçer ve gider. Elbette rahmeti en önemli konu başlıklarından bir tanesi. Çünkü rahmetle sevgi arasında da doğrudan bir bağlantı var. Yani rahmetine güvenen o hali gören rahmetinin insanı nasıl kuşattığını fark eden birisi hep insandan yana tutum alan bir sıkıntıyı verdiğinde bile insanın iyiliğini isteyen Erzurum'lu İbrahim Hakkı Efend'inin Hazretleri'nin ifadesiyle hak şerleri hayreler zannetme ki gayreler şerri bile, e, hayra e, eninde sonunda e, çeviren Rabbim bu özellikleri Yunus'un şiirinde çok e, kıymetli bir karşılık terennim bulmuş durumda. Evet hocam. Hocam e, cenabı hakkı olan sevgisini e, dile getirdiği gibi e, Yunus aslında bütün yaratılmışlara da yaratılmış olmaktan dolayı bir sevgi ve muhabbet besliyor hı hı. ve Yunus'un şiirinde insan aslında e, bize anlatıyor aslında insanı anlatıyor. E, Kur'an ışığında baktığınız zaman e, insana dair neler söylemişiz? E, i̇nsanı e, insan sevgisi e, elbette Kur'an'ın biz Adem oğullarına çok ikram ettik diye anlattığı az önce ifade ettiğimiz ona ruh üflenmesinden başlayan süreçle yani insanın kıymetini anlayacaksak bütün var olanlar arasındaki yerini anlayacaksak ta bu işi Allah Teala'nın meleklere ben bir halife yaratacağım ayet-i kerimesinde ifade ettiği o ilk yıldışa kadar götürmek ve oradan anlamaya başlamak gerekiyor. Kıymet elbette buradan geliyor. Öbür taraftan Kur'an-ı Kerim açısından bakılı insan özü itibariyle kıymetlidir. Allah Teala tırnak içinde ben onu bu şekilde ifade ediyorum. Hani teşbihte hata olmaz. Büyük yatırım yapmıştır insana. Ya yani onu bir kainatı oluşturmak, onu oraya yerleştirmek, ona hilafet rolü vermek, ona güvenmek. Ben o ifadeyi çok seviyorum. Yani dünyaya gelen her yeni bebek e, Allah'ın insana güvenmeye devam ettiğini ifade eder. Çünkü muhteşem bir donanım yerleştirdi hepimizin içine. Onu bilecek, tanıyacak. E, onunla iletişime geçecek. Ve bunu dolu dolu yapacak bir donanım. Hepimizin içinde var. Doğruyu gösteren bir pusula var. Ama özü itibarlı insan yine de İki yönlü bir varlık. Bu da dünya hayatının olmazsa olmaz parçası. Yani tamamen e, meleğe ait donanımlarla bu hayatı devam ettiriyor olsaydık zaten bize pek ihtiyaç olmayacaktı. Hat Hatırlayın melekler de zaten hani, buna mu? ne gerek vardı. <gülüyor> biz zaten ibadet Demişti, ediyoruz. Biz zaten seni takdis ediyoruz, hı hı. yüceltiyoruz. Hani buna gerek yok bu hayretmez demişlerdi. Allah Teala da ben sizin bilmeklerinizi bilirim. Demişti ve bilgiyle insanı ve alleme âdemel esma ayetinin ifade ettiği üzere bilgiyle insanı meleklerin de önüne geçirdi. O bilginin gereğini yerine getirmek insanın bu dünya hayatındaki imtihanının temel hususu. Bu illa dışarıdan öğrenilen bilgi değil. İçimizde bulduğumuz var, hazır bulduğumuz bilgi var. Vicdan kelimesi onun için diyoruz ki bulunmuşluk halini anlatır kök kelime itibariyle. Ama özü itibariyle buraya gönderilmiş olmak, sınanıyor olmak, e, o keşke sınanmayı da konuşsak. Çünkü sınanmak deyince biz böyle ne bileyim işte üniversite sınavları falan gibi böyle i̇mtihan girdi. Bir, bir imtihan deyince e, hayatın artı ve eksi bütün değerlerinin, e, imtihanın konuları olduğunu fark etmek lazım. Biraz oradan ya, o imtihanı hayatın rengi olarak görsek galiba daha rahat e, götüreceğiz bu süreci. Yani imtihan deyince şunu da söyleyenler çıkıyor. Ben imtihan olmayı istemediydim ki. Beni niye imtihana çekiyor? Niye sorular soruyor? Aslında sınamayı kabul edip geldik değil mi hocam? Sınamayı kabul ettik ve e, ne kadar kaç karatlıksın bunu kimse bilmiyor. Şimdi yaşadıkça görüyoruz. Bir anlamda hayat kendimizden yeni bir biz inşa ediyoruz. Yeni bir asiye, yeni bir lamia inşa ediyoruz. Hayatlarla, olayla, sınana sınana, sorularla, hayatın sorduğu sorularla kendimizi yeniden inşa ediyoruz. Bu açıdan da yeni bir... E, İnsanın varlığın ortaya çıkması açısından bu imtihana cidden ihtiyaç var. Hocam, Sınırlarımızı görmek açısından. Tasavvuflar da bunu şöyle derler biz inzal olduk tekrar uğrucu edebilmek için aslında kendimizi yeniden o dediğiniz o inşa sürecini bu dünyada yapacağız ama. Tam, yapacağız tam, oraya tekrar tam, çıkabilmek için. Tam olarak e, buna ihtiyaç var. O iki yönlülük bir tarafından iyiliğe meyilli. Evet. Çok donanım var, o donanımın bir kısmında iyiliğe meyil var, öbür tarafında ise kötülüğe de meyil var. Bu en iyi insanda kötülüğe meyil var demek, tanıdığımız en iyi insanda, tanıdığımız en kötü e, insanda da iyiliğe meyil var demek. Ama o donanım işletilememiş olabilir, zamanla paslanmış olabilir. Şems suresinin e, çok net ifade ettiği bir husus, bu başka yerlerde de var da burada çok açık bir dille. E, nefse ve onu düzenleyene and olsun. E, Fəelheme, hafucu raha ve takvaha ona hem günah işleme hem de kötülüklerden korunma yeteneğini ilham eden, onda var edene. Ha bu özellik var ve bu özellik kim o olumsuz özellikleri e, bırakıp koy verip gidiyorsa kirletmiş oluyor kendine verilen donanımı kirletmiş. Paslandırmış oluyor. Bir başka alt kelime, kella, bel, rani alakulu birim. Onların kalpleri paslandı. Günahlarla efendim, insana yakışmayacak hallerle, ondan uzak olmakla paslandı. Öbür taraftan kim de o nefsi temiz tutabilirse, o da başarıya ulaşmış demektir. Bu iki yönü tabiat. Benim anlayabildiğim kadar bütün Yunus şiirleri içinde en net şu şiirde vücut bulmuş durumda hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur bir dem gelir giryan olur ağlar bir dem gelir şadan olur bir dem beşaretten doğar hoşba ile bostan olur bir dem gelir söyleyemez bir sözü şerh eyleyemez. Birdem dilinden dür döker, dertlilere derman olur. İnsan gerçekten de böyledir değil mi? Yani bir an bakarız, çok kendimizi çok iyi, çok güçlü, her şeyi yapabilir hissederiz. Bir an bakarız, az önce ifade ettiğim Sera burada. Birdem çıkar arş üzere, birdem iner bir birdem sanasın katredir, birdem taşar umman olur. İşte insan bu İki uçlu, iki yönlü tabiatının salınımları arasında dengeyi bulur, dengeyi oluşturur. Şiirin devam eden hallerinde de bakın şunları söylüyor. Hazreti Süleyman'a atıf var. Birden uçar Belkıs ile Sultanı İn Sücan olur. Efendim birden varır mescitlere. Yüz sürer anda yerlere ama aynı insan birden gelir e, girer kibrevine Firavun ile Haman olur. Süleyman'daki öz ile Firavun'daki öz aynı özdür. Haman'daki özle Belkıs'taki öz aynı özdür. Ama değişen nedir? Nereye yatırım yapıldı? Nereyi e, geliştirmek için insanın emek verdiği mesele sonuç itibariyle işte bu emekte gelir, düğümlenir. O da insanın tercihi ve bu dünya hayatındaki haliyle doğrudan alakalı olur. Evet hocam. Ee, hocam biraz da isterseniz Yunus e, şiirinde Kur'an kıssaları nasıl yer almıştır? Bunlarla ilgili örnekler üzerinden bize neler söyleyebilirsiniz? Hemen e, az önce Belkıs ile Sultan Eşsucan evet. e, olur Süleyman peygamber atıta bulunmuştu. Bunun hemen e, bir üstteki dörtlüğünde de Birden dalar hikmetlere calin su lokman olur. Lokman Aleyhisselam biliyorsunuz peygamber mi değil mi karar biz tefsircide ona karar veremedik. Ama, hikmet Ama velakin hikmet verildiği ki başka ayetin tanıklığıyla hikmeti dilediğine verir ve kime hikmet verildiyse ona çok bol hayır verilmiş demektir. Bu hesaftaki Hz. Lokman'a bakın bir tek e, ifadeyle atıf var. Kur'an'ın en önemli konularından bir tanesi hem e, rehber edinmek üzere rol model öbür tarafta nasıl ol, olunmaması gerektiğini görmek üzerinden e, Kur'an kıssaları son derece ufuk açıcıdır. E, bir halde Kur'an'da Yekunu vardır. Bir halde yer e, yere sahiptir. Mesela Kur'an bunları e, şu şiiriyle harika ifade etmiş. Yani bir peygamberler kısasına bir giriş e, gibi hor bakma sen toprağa toprakta neler yatır hani bunca evliya yüz bin peygamber yatır diye başlayarak toprak üzerinden çok başka bir noktaya gitmiştir. Cennette buğday yiyen az önceki e, bu da tefsirlerde Geçen işte Adem hangi ağacın meyvesinden yedim. yedi işte e, buğday yedi. Dolayısıyla hayatı emekle işte ekmeğini kazanmak için emekle geçti. Gaflet gömleğin giyen bakın bunların hepsi o konuyu çok net bir şekilde ana hatla itibariyle özetler. Adem Hem dünyaya meyleden Adem peygamber Yatur arkasıyla kum çeken gözyaşıyla yuran Kabe'ye temel Kur'an Halil peygamber yatır yani hem Kabe'nin inşasında Hazreti e, İbrahim'in İbrahim yeniden inşası diyelim çünkü orada önceden de bir e, mabet olduğunu anlıyoruz yine biz Kur'an ayetlerinden. Onun o e, süreci anlatılır ve Tehadallah İbrahim'e Halil'e Allah İbrahim'i dost edindi, Halil edindi. O ismi İbrahim demedi, Halil Peygamber yatur. Hemen bir ayete hop, hızlıca bir gönderme yaptı. Vücudunu kurt yiyen, kurt yedikçe şükreden, hem belalara sabreden Eyüp Peygamber yatur. E, Hazreti Eyüp de özellikle Sahip olduklarını kaybetmekle sınanmış. En son e, sınav bedenine, sağlığına gelmiş. Yani malını kaybetmiş, evladını kaybetmiş. En son sağlığını da kaybetmiş. Ama bunun üzerine ya Rabbi hani bu nereden geldi bana dememiş bir peygamberken dememiş. Belki bu esnada peygamberlik görevini de e, tebliğ görevini belki e, o hastalığı süresince özellikle çok iyi yerine getirirmiş. Ama çok başka bir açıdan rol model olmuş. Benzer bir sıkıntıya düçar olanlara rol model e, olmuş ve bu durumda da hani şu mesele bir şifa ver bana Ya Rabbi dememiş çok enteresan bir şekilde. Ya Rabbi bana bir sıkıntı dokundu. Sen de en merhametlisin nokta demiş bir peygamberdir. Ona şifanın nasıl geldiği yine e, Kur'an'da anlatılır. E, balık karnında yatan Sahibul Hud dedi kalem suresinde Allah Teala Yunus peygamberden bahsederken yani balık sahibi Yunus kastetmiş oldu. Bu meşhur bir balık tarafından yutulması kısasına atıf var. Deryaları seyreden kabak kökün yastanan Yunus peygamber yatırıp bu kabak kökü de bizzat Kur'an'da geçiyor. geçiyor. Kurtarıldığı yerde böyle bir hal vardı. Yeri gelmişken hatırlayıverelim. Ee, ne demişti de çıkmıştı oradan. Onu söylemese çıkamayacaktı daha. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minel zalimin. Durduğu noktayı belledi. Ben hata yaptım. Allah'ım senden başka ilah yok. Senin hiç eşin benzerin noksanın yok. Ben hata yaptım, ben zulmettim dedi, itiraf etti, eksiğini, kusurunu kurtuldu. Kuyuda nihan olan, köle diye satılan, Mısır'a sultan olan, Yusuf peygamber yatur Bir sureyi hemen arkasından da gelen, Yusuf'un yavi kılan, kurt ile dava kılan, ağlayıp gözsüz kalan Yakup peygamber yatır. Her biri bir ayete Atıf burası. Evet. Konunun en ana başlıkları dörtlükte toparlanmış bir e, kıymetli Kur'an suresi, Yusuf suresi. Ana hatları itibariyle bize burada hemen özetlerini verdi. Bu daha devam ediyor. Çok e, güzel bir şiir. E, Evliyaullah'tan isimleri de zikrederek kısası, Hazreti Peygamber. Neredeyse o, o kısaları Kur'an'ın arka planlarıyla Almış. topluca veriyoruz bir anda. Çok teşekkür ediyoruz ama programımızın sonuna geldik. Biz ayrılan süre bitti. Ben çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben çok Yunus teşekkür Yunus'un şiirlerinde daha bence öğreneceğimiz pek çok hikmet var. Eyvallah. Ee, okumaya devam edelim Yunus'a i̇nşallah. inşallah. Değerli izleyenler bir düşüncenin özü programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarda sizlerle birlikte oluncaya kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun.